Yöre halkı bu karara karşı dava açtı ve bölgede keşif yapan bilirkişi heyetinin raporuna göre dağda yapılacak madencilik, ormanı, endemik türleri, su kaynaklarını olumsuz etkileyecek. Bu nedenle maden projesi tamamen iptal edilene kadar yerel halkın mücadelesi sürüyor. Sandras'ı koruma platformunun Change.org Taksim Sandras'a sahip çık adresinde sürdürdüğü kampanyayı şu ana kadar 5000'e aşkın kişi imzalamış. 6 Aralık'ta imzacılarla paylaşılan güncelleme metninde bilirkişi raporunun kampanyanın lehine geldiği belirtilirken şu ifadeler var. Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın davacısı olduğu olivin madeni ÇED gerekli değil kararının iptali davasında bilirkişi raporu lehimize geldi. Şirket zehirleme projesine devam ederse çevre etki değerlendirme sürecine girip ÇED raporu hazırlamak zorunda kalacak dendi. Kampanya Change.org Taksim, Sandras'a sahip çık adresinde. Maden ocakları yurdumu sarmış. Kaz Dağları'nda da planlanan Halil Bakır Ocağı kapasite artışı, cevher zenginleştirme tesisi ve atık depolama tesisi projesi. Kaz Dağları'nın ormanı, havası, suyu ve her şey için büyük bir tehdit oluşturuyor. Projenin ruhsat alanı 51 bin dönüm. ÇED alanı ise yaklaşık 6 bin dönüm. ÇED alanının büyük bir kısmı ormanlık. Bu nedenle proje alanında milyonlarca ağacın kesilmesi söz konusu. Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ise bu projenin iptali ve ÇED olumsuz kararı verilmesi talebiyle bir kampanya başlattı. Şu ana kadar bin e aşkın imza alan Change.org Taksim Default Cengiz adresindeki kampanyada bir güncelleme de yayınlandı. Güncellemede bilirkişi keşfi yapıldığı belirtilirken şu ifadeler var. Halil A. Bakır Madeni projesinin çet olumlu kararının iptali için altısı kurumsal 81'i bireysel olmak üzere 87 kişiyle dava açtık. Mahkeme, TEMA ve Çan Çevre Derneği'nin açtığı davada bilirkişi keşfe kararı verildi ve bizim açtığımız dava için yürütmeyi durdurma kararında TEMA'nın davasına bağlandı. Keşif günü bizler de alanda toplandık ve hakime bizim davamızı bu keşfe bağladığı için keşfe katılım talebinde bulunduk. Hakim talebimizi reddetmesi üzerine köylülerle birlikte tepkimizi gösterdik ve açıklama yaptık. Ardından hakim keşfe gözlemci olarak katılabileceğimizi belirtti ve avukatımızla birlikte gözlemci olarak katıldık. Tema temsilcileri ve Çan Çevre Derneği temsilcileri çok kıymetli beyanlarda bulundular. Oldukça geniş kapsamlı bir bilirkişi keşfi gerçekleşti. Şirketin köylülerin meralarına el koyacaklarını ve bu alanların atık havuzu altında yok olacağını söyledik. Keşfin sonunda Hacıbekirler köyünde toplandık ve yoldan geçen bilir kişilere köyümüze maden istemiyoruz dedik. Bilir kişi heyetinin bilimden, halktan ve doğadan yana karar vermesini bekliyoruz dediler. Niğde Ulukışla ilçesine bağlı olan Gedelli köyüne yapılması planlanan taş ocağının iptali talebiyle de bir kampanya var. Change.org/gedelli-köyü Taksim Gedelli Köyü adresindeki kampanyada bazı kişilerin Gedelli'de yaşayan vatandaşları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 Karşı çıkalım diyor Sena Özkan kampanya Change.org Taksim Gedelliköyü adresinde. Dün de haberini verdiğimiz hepimizi yakından ilgilendiren bir kampanyayı hatırlatarak programımızı bitirelim. E-ticaret sitelerinin plastiksiz kargo konusunda öncü olmasını talep eden kampanyayı 4000'in üzerinde kişi imzaladı. Change.org Taksim plastiksiz kargo adresinde devam eden kampanya bu hafta çok sayıda basın organında yer aldı. Kampanyaya yer veren haber sitelerinde, yeşil gazetede kampanya ile ilgili şu ifadeler var. E-ticaret sitelerinin kullanımının artmasıyla birlikte kargolamada kullanılan plastik kargo poşetleri ve ambalaj malzemeleri de tek bir kullanım için plastik krizinin daha da büyümesine neden oldu. Geri dönüşüme atılsalar dahi plastik türleri nedeniyle çoğunlukla geri dönüştürülemiyor. Kargolamada kullanılan plastik ambalajların plastik kirliliğini arttırdığına dikkat çekmek için bu çevreci grup plastiksiz kargo istiyoruz kampanyası başlattı. E-ticaret sitelerine çağrıda bulunan açıklamada her yıl 8 milyon ton plastiğin karıştığı okyanusların etrafında yaşayan deniz kuşlarının %60'ının deniz kaplumbağalarının ise neredeyse hepsinin midesinden plastik çıktığı belirtildi. Her yıl 8 milyon ton plastiğin karıştığı okyanusların etrafında yaşayan deniz kuşlarının %60'ı kaplumbağaların. İse neredeyse hepsinin midesinden plastik çıkıyor siz düşünün. Her yıl 100 bin hayvanının plastik yüzünden hayatını kaybettiği tahmin ediliyor denmiş kampanya Change.org Taksim Plastiksiz Kargo adresinde. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel haber programını derleyen Zeynep Ergin ve Büşra Yar. Sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere.